Ekonomi, ekoloji Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan ve Mahir Ilgazlı. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Ee, bir süreden beri devam eden Polonya'da, Varşova'da iklim Zirvesi e, görüşmelerini takip ediyoruz. Ee, Açık Radyo dinleyicilerinin de gayet yakından tanıdığı e, programcılar Gökşen Şahin ve e, Ümit Şahin de oradaki gelişmeleri izliyorlar. Yeşil gazete.org'dan da e, gelişmeleri an be an bize aktarıyorlar. Ee, biz de bu gelişmeleri e, biraz bugün ele almak istiyoruz. Varşova'da e, aşağı yukarı bir 10 gün oldu değil mi? E, gün oldu artık. Nihayete ermek üzere. Zaten. Nihayet ermek üzere artık bu cumartesi bir karar çıkmasını bekliyoruz. Bakalım uzayacak mı tekrar geçen seneki gibi? Öyle bir ihtimal e, yok değil sanki şu anki gelişmeler. Sanki tam zamanında yine karar çıkarılamayacak gibi bir görüntü var. Her şey olabilir tabii. Var. Ama e, gözüken o ki, şimdi geçen sene biraz daha e, kendilerine zaman verdi e, devletler. Hiç zamanları olmamasına rağmen öyle bir şey yaptılar. Evet. İşte 5 senelik bir sürece yaydılar onu. Yaydılar. Dolayısıyla karar çıkmaya da biliriz. Yani en azından e, asıl mesele olan e, bağlayıcı iklim anlaşması, e, emisyonların azaltılması yönelik iklim anlaşması konusunda e, karar çıkmama ihtimali yüksek. İşte diğer meselelerde işte ormansızlaşma, e, fon, e, hmm. işte, Uyum fonu vesaire gibi konularda e, daha e, net adımlar atılabilir diye düşünüyorum. Evet, Öyle aslında, gözüküyor zaten şimdi. E, yani özetle bu Polonya'da devam eden e, iklim müzakerelerinden ne bekliyoruz? E, biraz tabii e, çok karmaşık ilerliyor. E, yapılan e, tartışmalar, oturumlar e, pek aslında e, umut vaat etmiyor diyelim. Ama temel olarak zirvenin en önemli gündemi neydi? 2015'te e, kabul edilmesi ve en geçte 2020'de yürürlüğe girmesi e, gereken istenen, talep edilen e, yeni bir e, iklim anlaşmasının, yeni bir protokolün e, yol haritasının çıkarılmasıydı e, Varşova'daki esas gündem. Ama tabii nasıl olsa önümüzde daha iki yıl var diyerek e, biraz e, ülkelerin özellikle gelişmiş ülkelerin e, durumu e, salladığını, ötelediğini e, görüyoruz. Ee, değil mi? Evet, tabii şimdi gelişmiş ülkeler arasında da farklı yaklaşımlar var. Hani AB bloğuyla e, örneğin bir Avustralya'yı evet. veya bir Japonya'yı, bir Kanada'yı aynı kefeye koymak pek mümkün değil ama hı hı. E, asıl e, taş koyanlar bu işin önüne gelişmiş ülkeler arasından çıkıyor. Evet. İşte Avustralya, Kanada, Avustralya, Japonya. Avustralya, Kanada. Japonya gibi. gibi. Ee, yani baş kötü bu zirvenin Avustralya gibi gözüküyor <gülüyor> maalesef. Bu, bu, bu zirvenin evet baş kötüsü Avustralya. Günün fosili de seçildi yine şey evet. iklim zirvesi e, sırasında. Ve en çarpıcı şeylerden bir tanesi de e, işte Avustralya'nın e, ilgili bakanlığının, çevre bakanının e, şu anda Avustralya'daki karbon vergisini kaldırma çalışmalarıyla meşgul olduğu için... Evet. İklim zirvesine gelemediğini söylemesi. Gelemedi. Evet aynen bununla ilgili tartışmalar e, sık sık şeyde internette karşımıza çıkıyor e, baktığımız zaman. E, ve tabii şimdi e, 2015'te taraflar tekrardan Paris'te bir araya gelecekler. Ve e, bu protokolün altına artık taraflar imza atacak yeni bir bağlayıcılık. E, çalışacak. Bunu <gülüyor> deneyecekler en deneyecekler. Ama e, şunu görüyoruz yani Varşova ve daha öncesinde de e, hep gördüğümüz şey işte her sene bu iklim zirveleri yapılıyor. E, şey, birleşmiş Milletler değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin imzalanmasından beri yıllık olarak işte Hı -hı. Kasım bazen Aralık aylarında ikisinin evet. testi aylar yapılıyor. E, her sene büyük bir özellikle son yıllarda Kopenhag'dan başlayarak büyük bir beklenti oluyor zirvelerde. Evet. Oraya yoğunlaşıyor çünkü o yılın 15 gününe yoğunlaşıyor beklenti hı hı ve hı hı. E, her sene e, bir hayal kırıklığıyla ayrılıyor oradan işte bazen büyük bazen nispeten daha az bir hayal kırıklığıyla ayrılıyor çünkü e, beklenen kesintiye ulaşılamıyor yani seragazı kesintilerine beklenen ulaşılamıyor. Evet. E, bu yıl Varşova'da, Varşova'yı diğerlerinden farklı kılan e, birçok ülkenin zaten e, verdikleri taahhütlerden geri adım atmaları. işte bahsettik bunlardan. Nasionali, Kanada, Japonya Kanada, vesaire Japonya. gibi. Yani. Evet. Ve bir çalışma var aslında bununla da ilgili. E, Hı -hı. Bu geri adımlarla ilgili. E, bu yeni çalışmaya göre CAT, e, Climate Analysis e, işte, iklim değerlendirme grubu diye belki Türkçe'ye çevirebiliriz. Hı. Bu yeni çalışmaya göre Varşova sonucunda yani Varşova'daki bu taahhütlerden geri adım atılması sonucunda e, iklim değişikliği yüzyıl sonu itibariyle 5 derece artacak. Olacak. Yani evet. 5 derece artış olacak sıcaklıkta. 5 derece artış olacak. Evet. Böyle bir e, tespit yapmışlar, değerlendirme yapmışlar. Yani o rakamları alıp onları Aslında çok kritik koyarak. bir yol ayrımındayız şu anda. Efendim? Öyle gözüküyor. Yani hedefleri çok daha Um, nasıl diyelim çok daha sert hedefler e, koymak gerekiyorken e, hedeflerden e, geriye düşüş e, yaşanıyor. Bu da e, iklim görüşmelerinin aslında işte nerelerde e, umutsuzluk e, yarattığının da bir göstergesi. E, tabii öte yandan e, bu Polonya'daki e, bu yılki iklim zirvesi gerçekten çok ilginç e, zamanlamalara denk geldi. Aynı anda bir Kömür zirvesi de yapılıyor olması ülkede evet. en ilginç e, olan kısmı o herhalde. Polonya'daki arkadaşların değerlendirmelerine göre zaten e, fosil yakıt şirketlerinin birçoğu sponsormuş. Sponsordu <gülüyor> e, evet zaten. Şey Zirveye şimdi bir de e, zaten bilinen bir şeydi ama e, kömür lobisinin yoğun çalışmalarıyla zirvenin tam ortasına denk gelen yani iki hafta zirve işte iki haftanın tam ortasına denk gelen günlerde Polonya devletinin şeyiyle düzenlediği bir kömür zirvesi yapıldı. Evet, yani isteseniz denk gelmez. Evet. Ama bir şekilde bu yapılmış ve yani Polonya devletinin de buna bu şekilde göz yumuyor olması. Göz yumuyor değil, aslında teşvik ediyor. Teşvik ediyor, ediyor olması. Yani. Evet. Aslında iklim zirvelerinin yapılacağı ülkelerin belki de çok daha evet. farklı ülkelerden seçiliyor olması. Belki de burada öne çıkıyor i̇şte ama... bu e, pek öyle olamıyor maalesef. hani Pragmatik bir yaklaşımla işte Birleşmiş Milletler çerçevesinde olduğu için ama doğru yani öyle olsa çok daha iyi olur. Şu var tabii hani e, yani kömür niye bu kadar önemli? Çünkü iklim değişikliğine yol açan, e, en fazla yol açan fosil en yakıt En büyük gazı yani. karbon emisyonlarına en fazla sebep olan enerji türü kömürlü termik santrallar. Orada... E, ilginç bir şey de oldu. Biraz daha o zirveden aslında bahsedelim. Evet. Kömür zirvesinden katıldığı için <gülüyor> ee, şeye davet yani arka plan vermek adına söylüyorum. Hı -hı. Ee, Birleşmiş Milletler İklim Sekreteriyası başındaki e, Cristina Figueres'e e, davet gönderildi. Orada konuşmacı konuşma olması yapması için. Bu epey ciddi tepki aldı. Figueres çünkü bunu kabul etti evet. bu daveti. Yani hani bir yandan iklim değişikliğini e, kısıtlamakla çalışıyorsun. Bununla hatta görevin bu. Aslında. Görevin bu. Esas yükümlülüğün bu. Evet. Diğer yandan kömür zirvesine gidiyorsun. Özellikle gençlikten oraya katılan sivil toplumun genç kanadından çok ciddi tepki aldı. Ee, daha önce e, gençlerin hareketleriyle epey yakın bir ilişki sergiliyorken e, Fükeres bu hareketi sonrasında bayağı köprüler e, atıldı. Atılma noktasına geldi en azından. Yani Hı -hı. çok epey ciddi tepki aldı. Ama oraya gittiğinde konuşmayı yaptığında konuşmanın içeriği kötü değil aslında değil mi? ya yani olması gereken. kötü değil dememek lazım. <gülüyor> Ona olması gereken. Hani olması yani, gerektiği <gülüyor> gibi bir değişikliği <gülüyor> yani. yavaşlatmaksa görev kömür vazgeçilmek zorunda. O da onu söyledi orada. Evet. Ama bunun için oraya gidip o zirveye meşruiyet kazandırma zorunda mıydı? Hayır. Bunu Değildi. gayet net bir ret mektubuyla da yapabilirdi. Dolayısıyla daha da fazla tepki yani almaya devam orada etti. orada herhalde e, niyet e, şey miydi? Yani bunu e, düşünüyorum şu anda. Yani bu <gülüyor> e, sergazı azaltım hedeflerinin işte iklim müzakerelerinin Dışında tutulamayacağı bu tip sanayilerin, bu tip sektörlerin ve belki onlara oradan bir mesaj vermek ama artık gerçekler çok açık, net, ortada. Yani bu enerji türlerinin bu karbon emisyonlarına sebep oldu. Dolayısıyla belki vazgeçilmek noktasında değil ama yeni yatırımlar yapmamak, yeni kömür madenleri, işte şimdi dünyada çok daha fazla konuşulan işte kaya gazı, Bunları çıkarmamak, bunların yerinin altında kalması ve belki de termik santralların e, teknolojilerinin e, çok daha e, ileri bir seviyeye e, getirilmesi ve e, işte karbon tutma, e, saklama e, yerlerinin e, daha hassas e, yaklaşılması bunlara gibi. Ama dediğin gibi bunları söylemek için o zirveye gitmeye gerek var mıydı? Esas soru bu. Yani senin söylediğin aslında şu o da Christiana da aynı şeyi söyledi. Yani burada sadece mesajı belli bir kesime vermekle olmuyor. İşte e, kömür endüstrisine, kömür sanayine de e, bu mesajı e, verme ihtiyacı gereken hissettiğim gereken için o. gittim e, dedi. Hı hı. Ama bununla ilgili de işte açıkladığı programcılarından ve işte iklim meselesinin Türkiye'deki... E, ...en azından bu müzakere kısmının... E, ...sayılı uzmanlarından... E, evet. ...Semra Hoca, Marmara Üniversitesi'nden... ...Semra Acerit ...şöyle bir yorum yapmıştı Twitter'dan... ...benim e, zihnime takıldı o... E, yani, ...yani iyi kömürlü şimdi... ...Kristina'dan duyduklarına göre... ...vazgeçerler artık evet. faaliyetlerinden... E, <gülüyor> ...ne kadar ikna edici olduğunu göreceğiz... E... ...evet işin tabii o boyutu var... E, ...ya öte yandan şöyle... ...yani... ...çok da... ...bu konularda... E, sert belki olmamak lazım. Hani verilen mesaj kapsamını değerlendirmek lazım. Hani çünkü e, pragmatizm diyoruz ya Hı. maalesef e, biraz e, onun da işlevi var yani. Eğer bir müzakere yapıyorsanız e, birçok toplumun birçok kesimini içeriyorsa işte böyle çeşitliliği kapsayacak evet, şekilde yapmak lazım. E, yani öyle bir ihtiyaç da doğal olabilir. E, ama bu Doğru bir şey miydi platform muydu onu bilemiyorum yani iklim zirvesinin ortasındaki kömür zirvesinde gidip orada konuşuyor e, olmak. konuşmacı olmak ve hatta gençlerin düzenlediği etkinliğe katılmayıp orada konuşuyor olmak evet. pek doğru bir adım doğru değil bir gibi. Doğru tercih olmadı sanki. Evet. evet. E, bu arada ilginç bir gelişmede e, iklim müzakerelerinin e, Polonya'daki başkanlığını yürüten e, çevre bakanının görevden alınması oldu. O evet. da enteresan bir gelişme olarak herhalde bu yılki iklim e, zirvesinden hayret verici. E, aklımıza e, takılı kalacak bir gelişme. Kopenhag'da bir benzerini yaşamıştık aslında. Yani e, bu kadar çarpıcı değildi Kopenhag'da işte <gülüyor> oradaki çevre bakanı e, başkanlık ediyordu zirveye. Daha hı. sonra başbakan kendisi geldi. E, zirvenin başkanlığını devraldı. Hı, hı. Polonya'daki çok daha dramatik. Polonya'daki çok daha acayip. Bir bakanlıktan şey. oldu evet. adam yani. Adam bakanlıktan oldu. Gerçi e, bitene kadar devam edeceğim başkanlığı sürdürmeye demiş ama ona da onu e, yapmasına izin verecekler mi? E, bilmiyorum artık e, bizim programcılarımız <gülüyor> aktaracaklar gelişmeleri. Neler oluyor Polonya cephesinde? Polonya kabinesi cephesinde. Şimdi kabinede zaten e, iklim değişikliğinden sorumlu devlet bakanı olarak kalacakmış. Hı hı. Ee, i̇şin ilginç tarafı bu arada e, yani çevre bakanı kabinesinin epey başka bakanların da yeri değiştirildi Polonya'da. Sadece çevre bakanı evet. ah, ama tam işte müzellikle de resnasında evet. olması yine var, enteresan. Söylentilere göre yine e, Polonya'da çevre bakanlığı özellikle kaya gazı çıkarma konusunda e, bazı yasalar çıkartılması gerekiyor. Hı -hı. Kaya gazı çıkartılmasına ülkede başlanmak için Hı -hı. o konuda ayak sürüyormuş. Yani kaya gazı Hı. ...yeterince destek vermiyor mu? Vermediği için. Ee, söylentilere göre o yüzden görevden alındığı söyleniyor. Evet. Öte yandan şeye bakıyoruz. Yani Çevre Bakanı'na, şeceresine baktığımız zaman... ...o da... ...güm ortasında kömür zirvesi düzenlenmesine <gülüyor> müsaade ediyor. İşte Çok e, biraz... Çok dengeler var. Evet. evet. Yani evet. Orada eh, bey, çetrefilli bir <gülüyor> durum var. Evet. Bizim e, anlayamayacağımız türden ilişkiler var demek... ...Polonya kabinesinde... Ee, bir ara verelim. Ee, ondan sonra e, gündemimizdeki konuları konuşmaya devam edelim. Be for us shine into ours Backs of tables, hawks, tickets, stocks in your diaries I read the wall one day When loneliness escape you were away Oh, they told me nothing new But I love to read the words fire we sat apart the watch oh we had fun on the fire you said we were bored and nothing and we sure as I have nothing be the same again the future's in our 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji'de Varşova'da devam eden iklim zirvesini e, konuşmaya devam ediyoruz. E, i̇lk yarıda e, zirvenin ilginç e, detaylarını ele aldık. E, zirve devam ederken e, bir de her yıl açıklanan bu iklim değişikliği performans endeksi sonuçları e, kamuoyuna duyuruldu. E, bu Alman bir sivil toplum kuruluşu Green Watch e, tarafından e, hazırlanıyor bu her yıl ülkelerin iklim değişikliği politikalarını evet, değerlendiren Watch. bir endeks bu Türkiye bu yıl güya 3 basamak yukarı çıkmış 57. idi geçen yıl bu sene 54. olmuş ama yine en kötüler arasında sondan 8. değil yani, mi durumda örnek vermek gerekirse işte Türkiye'nin altındaki ülkeler Suudi Arabistan en altta 61. sırada hı hı. Yani dünyanın en büyük petrol, petrol ülkesi. üreticisi olması dolayısıyla öyle. Kazakistan bir üste. O da gaz ülkesi. İran yine gaz, fosil yakıt. E, fosil evet. Kanada aynı şekilde bu katran kumullarıyla gündeme hı. gelen. Avustralya hareketleri malum. Evet. <gülüyor> Rusya işte zaten nükleerinden tut termiğine kadar i̇şte, bir de hani bu konuda e, eylem yapan e, aktivistleri, aktivistleri iki aydır gözaltında tutmasıyla Yani bir, bir tanesinin dün 5 aya çıkarttı. Evet. E, gözaltı süresini diğerleri bakalım bekliyoruz hala. Bir 12 tane serbest kaldı ama kefaretle. Kore, e, Taypey, Malezya. Pardon Türkiye'yi atlamışım ya. Sonra ...Rusya Federasyonu, sonra Estonya var... ...sonra da Türkiye var zaten. Evet, yani en sabıkalılar En sabıkalılar arasında ve... E, ...yani aslında fosil yakıt... ...rezervi bakımından... ...bu altındaki ülkelerle karşılaştırılmayacak... E, ...kadar... E, ...az rezerve bulunan bir ülke olarak... ...buraya girmeyi Girmiş, başarması... Çok ...hakikaten ciddi şeyde. çaba gerektirir. Evet gerçekten öyle. Çok ee, doğru. Tabii burada birkaç tane... E, ...parametreye bakılıyor... Bir kere e, sera gazı artışları, sera gazı emisyonlarının e, artışı konusunda ne yapıyorsunuz ülke olarak? Politikanız nedir? E, yenilenebilir enerji politikalarınız nedir? Ve genel enerji politikaları ve tabii o genel enerji politikaları içinde de iklim için aslında neler yaptığınız e, ön plana e, çıkıyor. Ve dediğin gibi bu kadar az rezerle e, en kötüler, en sabıkalılar arasına girmekte bir başarı. Öte yandan. Evet e, böyle bir durum var maalesef. Bir başka şey daha bu arada bu, da ilgili bir ilginç not daha söyleyeyim hı hı. ben ondan sonra geçelim. İlk 10 sırada hep e, Avrupa ülkeleri var. Evet. Bu ilk 10'da 8'i. İlk e, 3'te zaten yok. Yok ülke. onu <gülüyor> atlamışlar. <gülüyor> 4. Endekten. sıradan başlanıyor. Ama işte 4. sıradan itibaren ilk 10'da Avrupa ülkeleri yani var. Danimarka. En iyi galiba değil evet. mi ilk sırada? Bu ikonun 8'i de Avrupa Birliği üyesi. Evet, ilginç değil mi? Ee, bizim hükümetimizdeki e, partinin geçtiğimiz günlerde e, Avrupa Birliği'ne e, şüpheci yaklaşan e, bir parlamento grubuna... Gözlemci olarak yo olması belki bir iş buna da işaret olabilir aslında yani <gülüyor> evet. nerede durduğumuzu net belirliyoruz her konuda en azından istikrarlıyız onu söyleyebiliriz. Evet evet. Ee, onun dışında başka ı, istersen bu küresel eylem grubunun yaptığı biraz açıklamadan... Türkiye dönelim senin de bu yerel e, Hı -hı. Ee, evet, yönetimlerle ilgili ben, haberlerim evet, var aslında. E, biraz evet Türkiye'den belki Türkiye'de e, neler olup bitiyor üzerine biraz e, konuşmamız gerekirse. Ben hafta sonu e, Mersin'de Narenciye Festivali e, yapıldı. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirildi. E, Türkiye'nin en büyük Narenciye e, üreten ili Mersin en büyük ihracatı da e, yapan e, kent aynı zamanda. E, yani Narenciye konusunda e, biraz üretim modelini e, değiştirilmesi gerekiyor. Dünya pazarlarında daha iyi bir yere gelebilmesi için. Narenciye kısmı o kendi şeyinde ilerliyor. Yani kendi düzleminde ilerliyor kendi yolunda. Şimdi orada enteresan bir şeyden bahsetmek istiyorum ben. Bu festival vesilesiyle Mersin'in yerel yöneticileriyle bir araya gelme fırsatı buldum ben. Orada Büyükşehir Belediyesi CHP'li belediye başkanı ee, onun altında da dört tane e, büyük ilçe belediyesi var. İki tanesi yine CHP tarafından yönetiliyor. Bir tanesi MHP, bir tanesi de BDP'li. Ee, şimdi tabi bu e, yerel seçimlerde yaklaşıyorken bu e, mevcut başkanların hepsi yine e, gelecek seçimlere, kendi seçim bölgelerinden hazırlanıyorlar. E, fakat burada e, benim dikkat çekmek istediğim nokta, e, yerel yönetimde farklı ee, ideolojik e, yerlerden gelen yöneticilerin ne kadar uyumlu çalıştığına dair ya kentleri adına e, çalışıyorlar. Şimdi burada kentin e, iki ciddi büyük e, problemi var. Aslında bir tane problemi var. Onun e, etrafında şekillenen diğer başka problemler var. E, çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Mersin'e dayatılan bir e, bölü 100 binlik çevre düzenleme planı var. Şimdi bu e, bu yetki 30 Mart 2014 tarihi itibariyle e, aslında bu e, planların yapılması Büyükşehir Belediyelerine geçecek. Fakat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu daha önce 3 kez dayatmış yine. Bu 1 bölü 100 binlik planı. 3 e, defa e, yargıya gidilmiş, 3 defa yargıdan dönmüş. Şimdi 4. defa tekrar e, Mersin'e tepeden bu e, 1 bölü 100 binlik e, plan dayatılıyor. Burada ne var? Bu planda başta nükleer santral olmak üzere 12 tane termik santral var. HES'ler var. sülfürik asit üniteleri var. E, şimdi Mersin'in yerel yöneticileri e, bu kenti e, biraz daha turizm konusunda açabilir miyiz? E, turizmde neler yapabiliriz e, üzerine kafa yoruyorlar. Fakat hem turizm yani yerel yöneticiler e, bunu düşünürken işte kenti biraz daha ileriye taşımak üzere çalışırken Tepeden inmeci yani e, yerel e, şimdi merkezdeki iktidarın e, aslında halkın, yerel yöneticilerin hiç istemediği e, bir dayatmaya maruz e, bırakılıyorlar. Ve hatta enteresandır e, Mersin İl Genel Meclisi'nde ki orada iktidar partisinden de e, delegeler var. E, Mersin'de nükleer yapmayın kararı almışlar Mersin İl Genel Meclisi. Ama bakıyorsunuz e, merkez bunu hiçbir şekilde dikkate almıyor, yok sayıyor. E, ve burada da işte aslında ademi merkeziyetçiliğin ne kadar e, önemli olduğuna e, dönüp dolaşıp e, geliyoruz. E, bu arada bir detayı da e, Mersin-Akkuyu'da e, nükleer santral yapılacak yerle ilgili olarak aktarayım. Şu anda valilikten tamamen usulsüz bir şekilde nükleer santral kurulacak olan yere taş ocağı izni çıkartılmış orada aslında bir taş ocağı falan yok oranın zeminin yani kum olduğu söyleniyor ve orada Çalışmaları çeşitli hafiyat çalışması sürekli kamyonların girip çıktığı ve yani oradaki yerel aktivistlerin söylediğine göre 220 bin ağacın kesildiği söyleniyor ve denizin doldurulduğu gibi çeşitli iddialar var ve yani bunlar aslında görüntülenmiş de ee, ...belki yakında bir kısa süre sonra medyada bunun görüntülerine e, rastlayabiliriz. Hukuk Türkiye... opsiyonel tabii. He? Evet, e, evet doğru. <gülüyor> Hukuku eğip bükebiliyoruz e, kendi şeylerimiz uğruna. Türkiye'de öyle oluyor en azından. Evet, tüm dünyasında son yıllarda böyle bir gidişat sanki daha belirginleşmeye başladı. Ben evet. bil, bilemiyorum ama... Evet. Biz de iyice insanın gözüne batar hale geldi. geldi. Evet işte yerel seçimler sonuçları da herhalde bunların bir göstergesi olacak diyelim ve toparlayalım. Bir son toparlamadan önce bir son duyuru yapayım. Pardon yarın bu arada Filipinler'den geçen hafta çok yoğun şekilde bahsettik evet, Filipinler'de hala oldu. çok büyük zorluklar yaşanmaya devam ediyor kasırga sonrası. Bugün ve yarın tüm dünyada Filipinlere destek Hı -hı. eylemleri düzenleniyor. İşte e, saygı duruşları, evet. e, mum yakmalar vesaire. Bununla Hı -hı. ilgili Türkiye'de de küresel e, eylem, eylem grubunun grubu. bir şeyi var, aktivitesi var. Hı -hı. E, yarın akşam saat 7'de Kadıköy'de Eminönü İskerisi önünde bir basın açıklaması yapılacak. E, evet. Orada e, Filipinlere destek vermek isteyen herkesin de oraya gelmesi, fotoğraf vermesi hoş olur. Hı -hı. E, Buradan da o çağrıyı yapmış ya, olalım. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Économie, écologie Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan ve Mahir Ulgaz. Açık Radyo Program Destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.